Ali Bilge ile Ekonomi Politik Merhabalar Ali Bey, günaydın. Merhaba Ali günaydın Bey, günaydın. Moseş. Merhaba. Evet, Ömer Bey yok. Ferhat Kenter'le birlikteyiz Ali Bey. Hoş geldiniz Ferhat Kenter. Merhaba. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet, ne konuşuyoruz Ali Bey? Ya bugün biraz iç siyasetten e, ekonomiye geçiş yapalım. E, bu kamu anta tamam. tarif de bugün açıklanacak e, bir saat sonra. Onlara değinelim. E, evet. Geçen hafta e, ilgi çeken 10 gün arayla Bahşeli'ye de Erdoğan iki kez görüştüler. Normalde evet. uzun yıllardan beri bu iki e, otokrasi birleşeğinin her ay görüşmelerini sürdürüyorlardı. Bu görüşmeler son aylarda çıkarılan bir yargı say başkanlığı seçimi vardı. 36 haftadır biz rekabet yarışma yani MHP adayıyla iktidar adayı arasındaki çekişmeye tanık oluyordu yargıdan. Sonuçta siyaset eee yargı derinlecek olduğu için siyasi ortaklar anlaştılar ve halen aday olan bir Başkan yargıtay başkanı ilan ederek yarıştan çekildi. Yani kim, kim, kim şimdi yani kimin adayı? Peki, kimin adayı, adayı şu anda? Şey, şey Ali Bey. Efendim? Kimin adayında anlaşlar? MHP'nin adayında mı anlaşlar mesela AKP'nin AKP'nin adayı eee başkanı oluyor. Halen başkan olun, ikinci seçiliyor. E, o Yargıtay Başkanlığı'na aday olan MHP adayı da Yargıtay Başsavcısı oldu. Anladım. Tamam. 25. Yani, tur mu neydi bir, değil mi? Bir, bayağı bir, bir 36. tur galiba. Pardon. 36. 36. Yok, yok, ben ben bir anlaşmazlık yani. çözüldü. Tabii burada şöyle bir şey var. Yargıtay Başsavcısının en önemli görevlerinden bir tanesi ve onun da MHP çizgisinde bir yargıç olacağına göz önünde bulundurduğumuzda ve sürekli de Milliyetçi Hareket Partisi başkanı demin kapatılması üzerine demeçlerde, grup toplantılarında sürekli bunu vurguluyor. Dolayısıyla yakında böyle gerçekleştiğinde bir iddianame hazırlanacağını tahmin etmek fazla güç olması gerek. Yani MHP ve AKP arasında özellikle yargı konusunda sorunlar yaşanıyor son yıllarda. İşte bu AYM kararlarının üçüncü daire izin vermiyor. O da yani yargıtay danışlar ve yargı kurumları iktidara bağımlı e, de devam etmekle birlikte de aynı zamanda iktidar bileşenleri tarafında da parsellenmiş durumda. Dolayısıyla e, burada da e, devam etmekte olan davalar konusunda görüş ayrılıkları, anlaşmazlık konusu oluyor. Mesela Sinan Ateş İddiar Namesi'ndekilerde bir pazar, yani sürekli yargıya intikal eden olaylarda bir pazarlık mevzusu var. Evet. Yani başka davalar da var. Ilişkin. Dolayısıyla geçen hafta bu iki iktidar birleşiminin bir araya gelmesi bu yargıtayla ilgili sorunun çözülmesine ilişkin adımın atılmasını sağladı. Ama İçişleri Bakanı uygulamaları yine Bahçeli ile Erdoğan arasında, AKP ile MHP arasında ve özellikle de söz konusu davaların iddianameleri Arhan Bora Kaplan, Sinan Epeş, Aynı zamanda işte ahim kararlarını uygulama meselesi, ameliyasa mahkemesi kararlarını üçüncü daire uygulamıyor. Bu üçüncü dairede e, de ve yani iktidar ortakları arasında e, güç savaşlarını da yargı üzerinde görüyoruz. Yani yargının e, muhalefet üzerindeki başkasının dışında içeride de e, güç savaşları var. Osman Kavala davasının yeniden yargılanması hususunda bunlardan bir tanesi. Ee, tabii e, yani bütün bunlar yumuşama parantezi içerisinde bahar havası parantezi içerisinde ceryan eden olaylar ama esas bu haftanın konusu Kobane davatının karar 16 Mayıs'ta yani mesele şu e, yani bu Kobane davasındaki sonuçlar zaten e, gösterecek durumu aynı zamanda siyasette e, şey de var yani e, bu yeni anayasa Yeni anayasadan önce isterseniz e, bu etki ajanlığı meclisine girelim. Yani, 9. Yargı, yargı paketini diyorsunuz. Yumuşama parantezi içinde meclise e, sunmak üzere olduğu bir e, yargı paketi taslağı e, basınasıydı. <gülüyor> Burada da e, yani bizim bu yayınları yapma imkanımızı bile ortadan kaldırabilecek bir Türk Ceza Kanunu'nda bir düzenleme yapılıyor. E, etki ajanlığı Devletin işte de gerekçesini falan da okudum bunun. E, i̇ç ve iç siyasal devletin yararlarına yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin, e, karşı faaliyetlerin cezalandırılması çok muğlak kelimeler. İşte i̇ktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, evet. kamu güvenliği, ulaştırma, haberleşme, altyapılar, enerji gibi e, devletin yararlarına, e, iç ve iç siyasal yararlarına karşı bir takım yayınlar, e, çalışmalar. E, etki ajanlı kapsamında alıyor. Yani devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk suçlarına e, çok muğla tam tanımı yapılmamış tatlak betinde. Ama e, gerçekten böyle bir e, ceza kanunu değişiklik yapılırsa özellikle yurt dışında sivil toplum örgütleri ya da davetecilik faaliyeti yapmak son derece zor. E, yani bu kapsam içerisinde ajanlık örneklerin içerisinde sokulabilir. Ee, örneğin geçen haftalarda bir e, şu Rusya'ya 2023 yılında ödememiz gereken doğal gaz faturası vardı Türkiye'nin. Ona bir araştırayım dedim yani o da 15-20 milyar dolar civarında. 2023 seçimlerini Erdoğan onunla aştı. Bunu Putin Ertel'e de büyük bir favor yaptı e, o, kardeşine dostuna. Yani e, bu acaba ödendi mi diye bir araştırayım dedim. Ki bu, bu, bu rakamda e, bakan tarafından 600 milyon diye bir türlü netleştirmiyor bu borcun ne kadar şu şey olduğunu. Bu borç bir sığır ertelenen borcun, ülkenin ertelenen borcunu bilmiyoruz. Acaba bu sene ödendi mi diye araştırmaya koyulduğunda e, işte bu da çok detaylı araştırma gerekiyor. Yani e, ithalat ihracat rakamları, hazinenin ödemeleri yani bu konuda bayağı bir, uzmanlık isteyen kişilerle temas etmeniz gerekiyor. Çünkü her şey sır perdesi altında. Baktım bir arkeolojim dedi ki ya bu rakamı zikretme. Niye? Zikredenler hakkında dava açılıyor. Yani bu eski ajanlığından önce. Ya yani bunu mesela zikretmek etki, etki ajanlığı mı olacak? İki devlet arasındaki ertelenen boş miktarını söz etmek. Mesela geçenlerde yine Irak şeyi yaptıydık hatırlarsın. İşte Irak'la alan görüşmeler. O sırada Dicle ve Fırat'ın diğer suları ne durumda diye baktım. Meğerse 2020 yılından itibaren Dicle ve Fırat'ın Suriye'ye, ne kadar su verdiğimiz çizilmiş üstü görülmüyor. Yani doğalgaz anlaşmalarını sorgulamak, AKÜ'yi söz etmesini sorgulamak, S-4 anlaşmasını sorgulamak yani etki ajanlığı kapsamın içerisinde bu buğulak madde böyle geçerse pekala girebilir ve Türkiye'de ee, uluslararası e, sivil toplum örgütlerinin e, ve benzeri kuruluşların çalışma yapması da e, gerçekten e, bu madde böyle geçerse, böyle de Türk Ceza Kanunu'nda yetkendir müessesesi diye bir müessese oluşturulursa bu e, gazetecilik yapmayı, program yapmayı, araştırma yapmayı, akademisyen çalışma yapmayı veriyle ilgili problemli bir veri ve bilgi güvenliği de olmuyor. Bir de üstelik veri ve bilgiyi sorgulamak da etki ajanlıyı tanımlanırsa işimiz iş doğrusu yani. Evet. Aslında üstelik... Ali bir pardon bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Bu Bahçeli ve Erdoğan arasında görüşme de çok anlamlı oluyor o zaman yani devlet çaresiz bir şekilde en ufak tefek ayrıntılar dahilinde devletin bir sürü en görünür yasama yürütmeye işte şey yasama Nasıl diyeyim, polis, e, güvenlik vesaire gibi konularda her türlü önlemini almak için e, bir iç müzakere halinde demek. Üstelik size tabii ajan e, damgası vurmaya e, vurulmasına sebep olacak. Muğlaklık şöyle bu e, taslakta. Yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatlı doğrultusunda e, bir söz söyleyin muhalefet etmek. Yani bunun <gülüyor> devamı. Bunu nasıl mesela kanıtlayabilirsiniz ki? Yalancı evet. bir devletin, organizasyonunun çıkarını. Bugünkü yargı sözlerim sokuyor zaten. Hı hı. Bir bir anda yani ajan konumuna düşüneceksiniz. İstazlı olmak, sübdüminal mesaj vermek bile ama onun gibi bir şey evet. geliyor. Öyle anlaşılıyor. Yani şu anda bu evet. konu e, dediğim gibi sadece e, iktidar gazetelerinden birine susan e, bilgiler çerçevesi şehrisinde Erdoğan görüşmesi e, yani kuvvetler ayrılığının zaten kalmadığını malumu ilan ettiğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Yargı e, nasıl, yargıdaki sorunların nasıl çözüldüğünü de e, en, bu görüşmeler gösteriyor. Yargı anayasa mahkemesinin kaldırılmasını düşünen bir e, iktidar ortağı var. Birleşe'ni var. Dolayısıyla e, bunun e, içinde bulunduğumuz Ahmet'in gösterisi gösteriyor. Ayrıca yani iddianameler de pazarlıklar üzerinden hazırlanıyor. E, bunlar Türkiye'de hukuk devletiyle ilgili bir bağlantının e, kalmadığını gösteriyor. İşte buna rağmen e, kulaklık nedeniyle bazı şeyleri duyamıyor olabilirim. Bir tanesi e, ikat edin e, yanıtlamadıysam. Çünkü bir bulutu alıyorum. E, dolayısıyla İçinde bulunduğumuz duruma yani Bahçeli, Erdoğan görüşmeleri, onların kendi aralarındaki yaşanan şeyler, sorunlar üzerinden ancak haberdar olabiliyoruz. Yoksa işte yargıda, emniyette kendi işler ortaklarının, kendi alanları işte soyunucular, yerli kayıtlar vesaire devam eden çok ciddi gerilimler, çalışmalar oluyor. Bunlar sonuçta bir şekilde e, iktidar terpettikleri üzerinden devam ediyor. Bu arada bir yeni anayasa mevzusu malum gündeme geldi. Geliyor. Hala konuşuyoruz. Yani böyle bir ortamda e, yeni anayasayı yeniden gündeme getirdiler. Biz bu konuları e, geçtiğimiz yıllarda çok defa inceledik baktıklarına. E, yeni anayasanın amacı nedir yani e, diye Şubat 2021'deki bir program gözüme çarptı. E, yani Orada da çok net bir şey var. Neye yetmiyor? Yani bu her şeyi yapabildikleri 2017 düzenlemesinden sonra Kuvvetler Birliği esasına dayalı bir e, otokratik rejime geçtikten sonra e, yapmak iyi de yapamadıkları hiçbir şey yok. Bakın işte e, eski ajanlığını da müesseseleştirecekler. E, ama bir tek şey var. Yani e, iktidarı bırakmamak için çok çeşitli yollardan biri yeni anayasa değişiklikleri yapmak gündeme getirmek, yeni asa, anayasa tartışmalarını kamçılamak. E, yani anayasa mahkemesi kararlarına uymuyorsun, ahem kararlarına uymuyorsun. Yargı istediği gibi kontrol ediyorsun. Yargıçları istediğin gibi atayabiliyorsun. E, bu rejim ne yetmiyor? Yani bu iktidar ne yetmiyor ve niye anayasa değişik, yeni bir anayasa istiyor? İşte gerekçesi de şeymiş, 12 Eylül anlayışısıymış. Şimdi bu örnekleri çok gördük biz dünyada. Yani en büyük örnekler de Çin'de Rusya'dan geliyor. Yani otokratlar e, muhalubiyetlere doğru da e, yol açtıklarında, yelken açtıklarında e, şey oluyor. Yani sürelerini uzatma yolunu tercih ediyorlar, sıfırlama yolunu tercih ediyorlar. E, bunu Çin ve Rusya örneklerinde daha önce gördük. Dolayısıyla yani e, ya şey yapıyor böyle durumlarda işte seçim yenilmişsiniz. Başka rejimde daha da artıyor. Zaten herkesi terörist diyor. Monika'yı terörist diyen yani. iktidar var karşımızda. Parti kapatan, kayyum atayan. E, i̇şte bu zaman diyor ki yeni anayasa yapalım. Ben süreni sıfırlayayım yeniden seçelim. Yani hep e, doğal yaşam süreleriyle iktidar sürelerini eşitleme e, çabaları oluyor. Çünkü Sonuçta düşmeye, göre hesap sorulacak bir durumla karşı karşıya kalınıyor. Bu konuda da daha önce galiba verdim o konuşmada Virginia Üniversitesi Hukuk yapılmış bir araştırma var. Araştırmanın konusu otokratların başkanlıklarını sürdürmek için ne gibi yollara başvurduğunu incelemişler. Ve bu çalışma yani 20. yüzyıl çalışması yani 21. yüzyılın ilk şeyle ilişkin örnekler kapsam dahilinde değil. E, 106 ülkeden örnekler inceleniyor. 234 vaka gerçekleşmiş. Galiba bu hukuk araştırma Kolombiya'nın bir yayınında yayınlanmış. E, sonuçta araştırmada diyor ki, sonuçta şöyle, yönetim süreleri uzatmak için ne tür manevralarda bulunuyorlar? Ne tür değişikliklere gidiyor? E, mevcut anayasa maddelerimiz değiştirmek. Yani bu mesela Erdoğan'ın ilk uyguladığı şeydi. Ee, daha sonra tümden yeni anayasa geliyor. Ee, bunu dünyada örnekleri malin. yani e, Yüksek mahkeme, üçüncü bir yöntem. Yüksek yani anayasa mahkemesinde e, kanunu istediği gibi yorumlu süreyi uzatmak. Bu konuda da Türkiye örnekleri gördük. E, dördüncü yöntem bu Rusya'da gördüğümüz Putin Mevvedev takası yani Putin'in yerine geçiyor. Bu sırada süresinin sıfırlandığını iddia edip yeniden bir hak kazandığını Putin söylüyor. Putin bildiğim kadarıyla 85 yaşına kadar falan başkanlığı garanti etti. Şimdi devlet başkanlığı aynı şekilde bildiğim kadarıyla. En son yöntemde işte baskı rejimini artırmak için memlekette ayaklanma var kaos var. Bölünüyoruz falan diye bütün seçimleri ertelemekti. Yani dolayısıyla e, yeni Anayasanın arka planında e, bir süreyi uzatma iktidarı uzatma amacı olduğunu e, görmemiz lazım. Dolayısıyla e, yani çünkü süresi biten iktidar e, adaletlikleri, yaptığı adaletliklerin karşısında çıkmasından korkuyorlar. Ve bu süreyi uzatmak da mümkün mertebe doğal yaşam süresiyle iktidar süresini birlikte tamamlamak istiyorlar. Bir de galiba bu durumda şöyle bir e... Hani kaçınılmazlık da var mesela Putin içinde Erdoğan içinde Şimdi tek adam olduğunuz zaman partilerde parti içerisinde bir kadro ya yerinizi alabilecek başka birine de zaten bunu bir tehdit olarak görüyor biraz birisi öne çıktığında hani onu zaten bertaraf ediyorlar falan dolayısıyla kendisinden başka bir seçenek de kalmıyor. Yani şöyle bir şey par ön Parti de parti olmaktan çıkıyor. Yani tabii, tabii. Tek adam de dediğimiz AKP, şey işte ben böyle oluyor. Iki kongresini kuruluş dahil üç kongresini izlemiştim. Baya e dinamik bir partiydi. Sonraki şey de parti parti olmaktan. Parti devlet bütünleşmesi yaşanıyor. Yani onu görüyorsunuz. Ve yani sonuçta son seçimlerde gösteriliyor takım şeyleri. Ve sürekli AKP'de mesela bir... E yenileşme işte yeniden gözden geçirme ertelendi seçimlerden bu yana eee dinamikler değişmiyor. Muhtemelen sonbaharda bir kongre yapacaklar. Bundan öncesinde değişiklikler yapmayı düşünürler. Yani sonuçta şunu söylemek istiyorum. E, partide dediği gibi e, kadrolar e, yani kendisi de itabediyor. Metal yorgunluğu. Metal kırıldı demiştim ben de hatırlarsınız seçim sonrasında. Çok ciddi problemleri var. Öncesi tabii Türkiye'de önümüzdeki dönemde milliyetçi partiler arasında ve muhafazakar dinci partiler arasında bir konsolidasyon e, beklenebilir mi? Beklenebilir. Bu iktidar mozeyde ortaklarını etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Bunlar önümüzdeki dönemde e, karşımıza çıkacak olaylar olarak görülebilir. Ama yani bütün bunlar toplamda Milliyet e, Halk Partisi'nin birinci parti çıktısına karşı işte bu e, uzlaşma, yumuşama... E, zamansız gümüş ama, zamansız e, adım, adımları siyaset olarak gündeme getirmesinin mevpar eminimizde bu işler zeryan e, ve e, Bu anlamda herhalde Cumhuriyet e, yani Partisi seçimlerin olmasının sadece yeterli e, bir demokrasi, e, demokrasinin yeterli unsuru olmadığını görmesi lazım. Bunlardan ibaret olmadığını görmesi lazım. Ee, dolayısıyla bu önümüzdeki dönem açısından, günler açısından e, önemli ama bugün istersen ya bu konuda davetmeksiz, duysuz varsa ben e, yoksa şeye geçeyim diyorum. Ben küçük bir e, not düşmek istiyorum Ali Bey. Bu partinin parti olmaktan çıkması ya da bambaşka bir şey haline gelmesi, tek adam yönetimi haline gelmesi aslında biraz galiba tartışmanın ya da müzakerenin daha devlet içinde daha fazla <gülüyor> görünür olmasını beraberinde getiriyor galiba. Yani... AK Parti içinde bir e, rekabet yok ama devlet içinde bir rekabet var. İşte o yüzden belki Bahçeli ve Erdoğan görüşmeleri bu kadar çok oluyor. İşte Yargıtay e, başına kim gelecek, kim savcı olacak tartışmaları. İşin tepesindeki bir olay bu devlet paylaşımı. Devletin içindeki paylaşım çok daha görünür oluyor. Bir de bu çok daha mikro düzeyde de aslında bu bir tür e, de, devlet, e, memuriyet, işte önemli kadrolar. Bir üniversitede mesela. İşte torpille e, gelecek olan bir e, adam ya da kadın yerine başka torpille gene ama devletin e, şemsiyesi altındaki birisinin itirazıyla sonuçlanıyor. Yani e, itiraz eden kişi işte solcu falan birileri değil. E, hepsi e, AKP çevresinden bir takım insanların kendi aralarındaki paylaşım kavgaları da. Bu tam bir paylaşım meselesi galiba devlet içindeki tepeden evet, evet. evet. Devlet içinde. Tabii şöyle yani bu bir gün şey yaparız. Yani bir, Türkiye'deki e, tarihsel süreçler içerisindeki e, devlet, işte vesaire, vesaire Ondan sonra AKP, AKP e, velayetçi güçlerinde, sivil güçlerinde yani Erdoğan tüm şeyleri eline geçirmiştir. Ama tabii ki burada da bir e, güçler e, dengesi var. Top yani istediği gibi yani, MFP ya da YDP almadan. E, değiştirme şansı olmuyor bazı şeyleri tıkanabiliyor çok şeyi değiştirdiler. E, ama şöyle bir şey var şimdi aklıma geldi. Yani Tek Parti döneminde Türkiye'nin işte İsmet Paşa dönemi, e, İsmet dönemi Atatürk'ün e, ölümü sonrasındaki dönemlerde artık parti parti olmaktan o kadar çıkmış ki birileri diyor ki "Yahu biz kurulamıyoruz. Çok kötü yani içimiz bile kalmadı toplumda." Şimdi, bir kendinizi arasından bir müstakil grup oluşturalım da bizi eleştirsinler diye. Müstakil grup diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin 40'lı yıllarda, yani e, Dünya Savaşı'nın öncesinde oluşturulan bir grup vardı. Bunun görevi, makamları ve işte yönetimi eleştirmek üzere. Yani majestelerinin muhalefeti ama müstakil grup aslında. Bugün inanın AK Parti içerisinde böyle e, durumlar da yok. Bizi teyit etmek için söylüyorum. Yani e, Bunlara bile edilemiyor. E, maalesef e, iş siyasette çok konu var ama e, bugünler, elimizdeki günlerde Kovane daması zaten e, bütün bu gelişmelerin özeti olacak. E, bu konuda da başka konularda da yargıda e, karar verenler belli. E, bu iki lider zaman zaman bir araya gidiyor. Klipler yayınlanıyor, öyle mesajlar veriyor malumunuz. Şimdi tasarruf tedbirleri meselesine e, geçirecek olursak e, yani bugün işte yarım saat sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet İlmaz da Mehmet Şimşek Maliye Bakanı bu tasarruf tedbirlerini açıklayacaklarmış. E, ama yani ben orada e, oralara akreditasyonumuz yok. E, öyle sorular soracaklar siz çok fazla kalmadı. Ama ilk sorum olsaydım orada İtibardan tasarruf ediliyor diye sorardım. Ve ona bakardım. Yani Cumhurbaşkanlığı 12 sarayda köşkü kullanıyor Cumhurbaşkanı. İşte 17 tane uçak filan söyleniyor. Yani e, bu e, tabu kaynakları bireysel servet gibi iki ucu kaçmış bir şekilde kullanı kullanıma geldik. E, ve bugün de işte e, bu e, toplam kamu harcamalarından, merkezi yönetim bütçesi ve toplam kamu harcamalarından tasarruf tedbirleri e, açıklanacak. Bunun adına da biz işte e, maliye e, politikası e, tedbirleri olarak e, idillendirilecek. Şimdi e, böyle bir, o kadar çok bu pilavı gördüm ki e, yani, iktisatçılık, gazetecilik, yayıncılık hayatında yani sayısını unuttum yani iktidarlar tarafından hazırlanan tasarruf tedbirlerini buralarda bakacağımız işte belli oranlar vardır bu kredi derecelendirmeler filan da onlara bakarlar ee, uluslararası kuruluşlar acaba e, milli gelirin ne kadarı kadar tasarruf olacak ve bu e, toplam e, açığı nereye indirecek e, ve e, hayır dışı ne kadar fazla verilecek? Bu böyle 10 e, emir gibi falan şeydir. Yani kutsal kitaplarda yazılan emirler gibidir. E, yani neoliberal ve sermaye hesapları dışa açık ekonomilerin ikide bir böyle aynı döngüde ceryan eder ve krize girerler. E, burada e, gördüğümüz kadarıyla yani gelen bilgilerde yapılan hesaplamalar çok ciddi bir açık var Türkiye'nin. Milli gelirin e, 6.9, 6.4'ü kadar bir merkezi yönetim bütçesi kamu sektörü açığı programlanmıştı zaten 2024 yılında. Bunu eğer bir takım tedbirler alınmazsa bu 9-10 seviyelerine falan çıkıyor neredeyse tahminlere göre. Dolayısıyla çok ciddi bir tasarruf yapacaktır ama tasarrufu nereden yapacaksın sen? Şimdi evet. bakıyoruz, ona o orana bakarız. Yani dergi gelirlerini mi artırıyorsun? Yoksa kamu saat hizmetleri mi düşürüyorsun? Kemal sıkma e, yani. de baktığımızda bunu zenginden mi alıyorsun? Haceden mi alıyorsun? Ona bakarsın. E, şimdi bunları orada açıklamalar sırasında izlemek gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla yani küreselik şeye başvurulacak. Yani e, harcama tasarrufunun büyük bir bölümü vatandaş açısından hizmetin kısıtlanması yatırımların azalması ve ücretlerin kısıtlanması e, reel işletim e, artırılmaz nominal olarak artabilir ama reel olarak artmaması zaten bir seferlik olsun ben daha sık yüce falan. Eee gördüğümüz tahminlerime tahminlere göre e, %70 bir sürü harcama tasarrufu %30'a yakın 29 28 vergi geceleri tahsilatının artırılması üzerine olabilir. Ve burada bir şey, şey var tabii. eee yani veri değerlerde ikizler olan bir durum etap var. Veri merkezi yönetimi olan borçları var. Belediye gelirleri e, ne, dokunmadan diye bu borçların tahsilatı üzerinden belediye hizmetlerini e, engelleme mümkün. E, dolayısıyla bakacağımız parametrelerden e, bir tanesi de bu olmalı. E, ama e, yani sonuçta e, bu istikrar programı gibi deryan eden bu program? bu kamu tasarruf bölümünde e, yoksul kesimlerin daha da yol açacak bir şekilde e, olacağını istiyor Çünkü e, bir takım ücret artışları söz konusu olabilir ama bunlar real alentasyon karşısında real ücret artışları olmayacak muhakkak şu anda açlık sınırında bir e, asgari ücret var. Dolayısıyla bakmamız gereken e, bu e, tasarruf tedbirlerini ki bu Türkiye'nin daralmasını. Ekonomik olarak da Cumhuriyeti kurmuşlar da. Yani Türkiye %5'nin oldu mu esnek köstek işte bir şekilde gidebiliyor. Ama %2, 2,5, 3 e, nüfus artışı falan de hesapladığımızda e, Türkiye'ye yetmeyen e, oranlar ve daralma, işsizlik, yoksulluk daha derinleşecek demektir. E, ama yani çok da sıkıştılar. Hareket alanları kalmadı. Eğer işte yabancı paranın gelmesini istiyorlar. Bunlara bakıyor yani onlar işsizliğe falan atmazlar. Ee, merkez bankaları da bunlara bakmazlar. Dolayısıyla bugünkü açıklamaları bu parametreler çerçevesinde incelemeye devam edeceğiz. Evet haftaya herhalde bir tekrar bunu bir değerlendiririz. İnek, bu evet. Ee, Peki, ben biraz e böyle. Kocam hocam oldu, oldu. Ee, onun için e, eksik bir şey kaldıysa lütfen söyleyin sadece içimde kalan bir şey söylemek istiyorum ee, bu Haliç kıyısında Kasımpaşa İskelesi'nin yanında eskiden Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olarak kullanılan bir köşkte e, Cumhurbaşkanı'nın çalışma ofisleri listesine dahil oldu diye bir şey duydum doğru mu yanlış mı çok evet. bilmiyorum ama doğru Doğru. Evet. Dibarhane Divan, evet, evet, evet. Divan Hane, evet. Divan orası. Peki süremizi aslında çok açtık. Ali Müzesi de Ali Bey. Diğer Doğan Müzesi kuruluyor. Ondan haberimiz var mı? Bilmiyorum. Evet. Ee, oranın olacağı söyleniyor. Çalışma ofisi haline geliyormuş. Ee, yani zaten otokrasilerle <gülüyor> yani otokrasi Ali da, Bey süremizi çok açtık bu arada. Kendi şeyiyle kullanan tecrübeler oluyorlar. Peki çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Size kolay gelsin. Sağ olun. Yayınlar Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.